Ağužu bellihi min al şeytanı rajiim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ejmeğin. Ama ba'du Şimdi biz geçen dersimizde en son hükmü açıkladık ve hükmü açıklarken de zaten bir ondan bir önceki dersimizde. Lakin tanımını yaptık ve tanımın tafsilatına girdik. Tabii ben öncelikle şunu söyleyeyim. Normalde bu meseleler sıkıcı meselelerdir. Bu meseleler sıkıcı meselelerdir. Şöyle ki, sıkıcı olmasının sebebi de şudur. Zaten usul-ül kendi içerisinde zor bir fendir. Yani usul-ül fıkhın bizzat kendisi diğer ilimlere nispeten Zor bir e, ilimdir. Ayrıyeten usulün içerisinde bazı konular vardır ki daha ziyade teoriye tealluk ettiğinden dolayı e, pek semeresini bu ilmi öğrenen, bu ilmi talep eden, ilim talebesi onun semeresini çok yakından göremediği için veya hemen de tam algılayamadığı için bazen bazı şeyler de gereksiz geliyor olabilir. Yani mesela diyelim bazı dersler yapılıyor. Insan, e, sıkılıyor. E, sıkılmasının sebebi de nedir? Dediğimiz gibi yani dinliyorsun, ezberliyorsun, yazıyorsun bayağı bir tafsilat var. Mesela bir önceki dersimizde örnek verecek olursak. Lakin şey değil, e, insana sıkıcı geliyor. Ama ben burada inşallah sizlere şunu hatırlatmak isterim. Bu belki biliyorsunuz, e, Edva'ul Beyan tefsiri var, meşhur ismini duymuşsunuzdur. Onun sahibi Şeyh Şankiti onun Müzekkira fi usulil fıkh diye bir kitabı var. Müzekkira fi usulil fıkh diye bir kitabı var. Bir nevi i̇bn Kudamen'in yani Hanbeli mezhebinin büyük imamlarından hem fakih hem usulcü i̇bn Kudamen'in Qudame'nin raudasını e, şerh ettiği veyahut da kapalı yönlerini açıkladığı bir kitap. E, kitabın ismi Müzekkira fi usulül fıkh. Bu kitabı e, Arap dünyasında birçok alim şerh etmiş. Çünkü mühim olan. E, kitaplardan biri yani Rauda İbnü Kudamenden Ravda'sı mühim olan bir e, kitap kendisi Hambeli e, kendisi Hambeli yazdığı kitap İmam Gazali'nin Mustasfasının e, bir nevi ihtisarı. yani İmam Gazali'nin Mustasfasının da usul fıkıh ilmindeki yeri bellidir zaten e, kitabı Açıklayan, yani rağudayı açıklayan alim de Maliki, hem de kendi çağının Maliki mezhebbinin imamlarından. Yani yakın zamanda vefat eden, çok böyle yüz sene, 200 sene önce yaşamış olan bir alim değil, Şangitî. Kitap tabi böyle olunca, yani aslı Şafii mezhebbili, onu sonra iktisar eden işte e, Hanbeli mezhebbili ve ikisi de usulde imam. Sonra onu kendi çağında Maliki mezhebbinin imamı e, sayılacak olan e, Şangitî gibi Rahimehullah Rahimehumullah Diyelim bir alim şerh etmiş. Bir tane e, Mısır'da Şeyh Sami el-Arabi var. Onun da e, bu kitabın üzerine bir şerhi var. Hem zaten kitaba tahkiki var. Hem de kitabın üzerine kendi tahkik ettiği nuskanın üzerine bir de şerhi var. Şimdi e, orada diyor ki normal dersini anlatırken usul-fıkıh ilminin önemini anlatıyor ve sürekli şuna vurgu yapıyordu. Yani anlatıyor demeyelim. Sürekli şuna vurgu yapıyordu. Diyor ki derste Usul-ül fıkıh ilmi diyor, bütün ilimlerle murtabittir. Ve usulde hiçbir mesele yoktur ki mutlaka akideye taalluk eder, hadise taalluk eder vesaire. Yani içinde en çok faydalı ilmi barındıran, içinde en çok faydayı bir araya toplayan ilim usul-fıkıh ilmidir diye. Tabi insan bunu ilk duyduğunda çünkü usulün bazı konuları da daha ziyade teorik olduğu için insan biraz garipsiyor. Yani ne alaka mesela. Her her sözünde, her meselesinde bir fayda var. Ama insan yani talepte ilim talebinde ilerledikçe adım adım attıkça, merhale merhale ileriye gittikçe gerçekten gördüğü usuldeki her bir meselenin mutlaka bir yansımasını görüyor ve usulde mesela hatta insan çoğu şeyi e, hocadan dinlerken veya ders alırken mesela önemsemiyor. Yani çok da insana şey gelmiyor, çok da insana mühim gelmeyebiliyor ama daha sonra insan işte başka dersler görünce, başka işte kitaplar okuyunca insan fark ediyor ki keşke diye usulde şu önemsemediğim meseleyi daha güzel bir şekilde öğrenmiş olsaydım, daha güzel bir şekilde zaptetseydim diye. Onun için bazı meseleler sizin için ne kadar ilk bakışta gereksiz gelse de bu ilme boşuna usul ilmi denmemiş. Ve daha önce de giriş dersinde de söylemiştik. Sadece fıkhın usulü değildir bu ilim. Bütün ilimlerin usulüdür. Yani bütün ilimlerin bu ilimle direkt ba bağlantısı vardır. Mesela geçen dersimiz çok tanım, taksimat vesaire olduğundan dolayı sizi sıkabilir. Örneğin şöyle bir şey söyleyelim. Mesela asrımızın en çok ihtilaf edilen yani özellikle menheç meselesinde, sünnet meselesinde en çok ihtilaf edilen meselelerinden biri nedir? Veya ihtilafa sebebiyet veren şey bidaat hasene var mıdır yok mudur? Öyle değil mi? Çünkü birçok taife Bidaat-i hasenenin var olduğunu e, iddia edip yapıyorlar ve yaparken de öyle değil mi? E, Tabi bu bu defa Bidaat-i hasene yoktur diyenlere göre de bunların yapmış olduğu şey bidattır, Bunların yapmış olduğu şey delalettir. Yani velev itikatta bir birlik olabilse bile, olabilse bile diyorum mesela bu ihtilaf ciddi bir ihtilaftır. Çünkü ameli noktada dini pratiğe e, yansıtma noktasında karşınızdaki biri sürekli sizin delalet dediğiniz veya ateşte olduğuna inandığınız bir fiili işliyor. Mesela bunun bizim geçen gün geçen dersimizde gördüğümüz konuyla direkt bağlantısı nedir? Mesela terk meselesidir öyle değil mi? Şimdi bir, bir dinde olmayan bir ameli çıkaran ve bu ameli bid'ati hasene diye işleyen insan niye bunu yapıyor? Şundan dolayı yapıyor diyor ki ne Resulullah bunu yapmıştır ne de nehyetmiştir öyle mi? Resulullah ne bunu yapmıştır ne de bunu neyi etmiştir, biz de din alanında güzel, bizi Allah'a yaklaştıracak bir şey buluyoruz diyor. Mesela biz terkin fiil olduğunu bilirsek, Resulullah'ın bir şeyi terk etmesinin de yani biz bir şey yapmadı diyebiliriz. Öyle değil mi? Hani mesela diyelim biri şunu söyleyebilir, yani Resulullah bir şeyi terk etmişse terk etmiştir mesela. Ee, örneğin yani bizi ilgilendirmez. Hayır biz değil diyeceğiz. Çünkü biz mesela dündeki dersimize dersimizde ne gördük? Terk'te fiil diye isimlendirilir. Hem lugatta hem kitapta Allah Azze ve Celle Kur'an'da terki fiil diye isimlendirmiştir. Yani Resulullah bir şey yapmadıysa demek ki bu da bir nevi fiildir. Öyle değil mi? Bu da bir nevi bir fiildir. Ve bu da bizim için nedir? Bu da bizim için hüccettir. Çünkü terk'te, terkte şare'in hitabının taalluk ettiği, mükellefin fiillerindendir. Mesela bunu e, bilmezseniz zaten özellikle Bidat-ı Hasene'yi, Bidat-ı Bidat-ı Hasene diye işleyen insanların mesela birçoğu e, bunu yaparken öncelikle ne derler? Terk fiil değildir derler. Mesela hemen usulü bir açıklama yaparlar. Yani terk e, fiil değildir. Bak böyle diyen alimler de vardır derler. Sonra yaptıkları yanlışı meşğulaştırırlar mesela vesaire. Yani onun için her bir meselesi bunun önemlidir. Veyahut da mesela hüküm meselesi, öyle değil mi? Hüküm meselesi. Yani e, misal olarak diyelim birçok insan bugün e, oturduğunuz zaman e, ilim çevresinden olsa dahi mesela Maide 44 gibi bir ayeti açıklarken, Maide 44 gibi bir ayeti açıklarken örneğin ne diyor adam? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاولَٰيكَ kafirun Diyor o zaman Emevilerin de kafir olması lazım. O zaman Haccacın da kafir olması lazım O zaman işte Abbasilerin de kafir olması lazım Çünkü Allah'ın bazı indirdiklerini Uygulamadılar mesela diyor e Siz bunu nasıl anlayabileceksiniz Hükmün ne manaya geldiğini bilerek Hükmün manalarından biri amel değildir Öyle değil mi Mesela biz dünkü gördüğümüz derste Hüküm neydi Hüküm birçok manaya geliyordu Istilahta da her fende Alimler başka bir manada Kullanmışlar sen hangi manasını kastediyorsun? Yani bir ayette birden fazla manaya delalet eden, o bu konu da gelecek inşallah ileride. Bir kelime gelirse, bu manalardan bir tanesine hamledilmek zorundadır. Yani bütün manalara birden hepsini kapsar denmez. Değil mi? Bu bir ayet kelime kelimede gelen bir kelime üç dört manaya geliyorsa, yani müşterek bir lafıysa, usul, usulcuların deyimiyle, o manalardan birine ne yapılır? Hamledilir. Bu ayet-i kast edilen Allah'ın indirdikleriyle amel etmeyen değildir çünkü hükmün böyle bir manası yoktur değil mi? Allah'ın indirdikleriyle kanun yapmayan, Allah azze ve celle'ni indirdikleriyle teşrih yapmayanlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Çünkü hükmün manalarından biri de oydu değil mi? Hükmün manalarından bir tanesi de oydu. ve سِيَقْ سِبَقْ وَيَاوْتَ النُّزُلِ sebebi ayette geçen kelimenin ne manaya geldiğini e, söyler. Zaten haricilerin bu konuda sapma sebebi de nedir? Budur. Yani e, büyük günah işleyenleri ne ile tekfir etmişler? Demişler ki e, Allah kim zina yaparsa zina haramdır. Demek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği o zaman e, kafir oldu. Yani aslında asrın mürciyesiyle e, havaricin zihniyeti nedir? Zihniyeti birdir. İfrat ve tefrit zihniyeti olaya bakış açısı birdir. Ha bu mukaddimeyi niye yaptım? Şunun için söyledim. Dediğim gibi yani bazı meseleler teorik gibi görünüp ya bunun bize ilimde ne faydası olacak? Biz faydasız ilimden sürekli Allah'a sığınıyoruz ee, mesela ee, gibi bir zihniyet insanda oluşturup insanı bıktırmaması lazım. Özellikle usul ilmi faidelerle, nüktelerle doludur ve her bir meselesinin mutlaka e, taalluk ettiği bir yer vardır diye. Yani o alimin o gün söylediğini bundan belki beş sene, belki dört sene önce e, ben de e, diyelim ki tam manasıyla idrak etmemiştim. Ama daha sonra insan bakınca gerçekten hayır öyle olmadığını e, meselenin aslında çok farklı olduğunu insan görüyor. Özellikle usul, fıkı ilmi. Ondan dolayı biraz inşallah bazı meseleler e, sabır isteyen, ilim genel olarak sabır isteyen usul daha zor olduğu için daha fazla sabır istiyor. Usulün içindeki bazı konular zaten haddi zatında zor olduğu için daha fazla ne yapıyor? E, sabır istiyor. Evet. Evet, şimdi biz dedik ki hüküm iki kısımdır. Ahkam, teklifiye şer'iye, bir de ahkam el Değil. Teklifi, şer'i ahkam dedik. Teklifi, şer'i, ahkam dedik. Ve inşallah dedik ki teklifi ve şer'i ahkam cumhur-i ulemanın yanında 5'tir Hanefi ulemasının yanında yedidir. İşte şimdi o beşi ve yediyi tafsilatlı bir şekilde ne yapacağız? Anlatacağız. Beşi, ve yediği tafsilatlı bir şekilde kısımlarını yani anlatacağız. Öyleyse bu dersimizden sonraki dersimiz şer'i teklifi ahkamı anlatacağımız derslerimizdir. Tamam. فَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالثَّوَابِ فِي فِعْلِهِ وَالتَّرْكِ بِالْعِقَابِ Şimdi bugün bize şer'i teklifi ahkamın birinci kısmı olan vacibi anlattı. Tamam. vacibi anlattı. Peki vâcibin e, hüküm olması, şer'i âkama girmesinin vechi neydi dedik? Hüküm, şare'in mükellef'in fiiline taalluk eden hitabıydı. Ne ile taalluk eden, ne ile bağlantılı olan hitabıydı? Ya iktida veya uta takhir, değil mi? Bu ikisi şer'i teklifi ahkamı kapsayandı. İktiza neydi dedik? Ya şer'i bir şey bizden talep eder veya nehi eder. Eğer bu bizden talep ettiği fiilde Şari'i kesin bir dille bizden talep etmişse bunun ismi nedir? Bunun ismi vaciptir. Bu da bir şeyin birinci kısmıdır. Değil mi? Kesin bir dille talep etmemişse o zaman nedir? Menduptur, müstehaptır, sünnettir. Kesin bir dille neyi haramdır. Kesin bir dille neyi nedir? E, mekruhtur dedik. Eğer tahhir olmuşsa, اَوْ بِالتَّخِيرِ O zaman da mübahtır dedik. Şimdi bize burada vacibin tanımını yaptı bize burada vacibin tanımını yapmış oldu. Vacip nedir? El mahkum bil ve terk bi'l Fiilinde sevap ile hükmedilen, terki durumunda ise ikap ile hükmedilendir. Tamam? Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Vacibin lügat ve ıstalah manasını göreceğiz. Lügatta vacip nedir? Lügatta vacip Vacibe demek saktan demektir. ''Vecebe'' demek saqata demektir. Yani bir şey düştüğü zaman biz ona ne diyoruz? Bir şey düştüğü zaman ona vücub diyoruz. Yani sakata ile düştüğü ile vacibe aynı manadadır. Allah azze ve celle de zaten Kur'an-ı Kerim'de e, vacibin lügat manasına bu anlamda nasıl dikkat çekmiş? Şöyle dikkat etmi ve iza vacebet junubuha. Yani hayvanı kastediyor. Hani hayvan kesildiği zaman kurban edildiği zaman yere düşerse, burada ne kelimesini kullanıyor? ''Vecebe'' yani hayvanın yere düşmesini ''vecebe'' kelimesiyle izah ediyor. Yine e, vacibin manalarından bir tanesi de şudur. ''Sukutu şey'i'' bir şeyin düşmesi. ''Ve ilzam ve sukutu şey'i ve lüzumu mehallihi'' Yani bir şeyin düşmesi ve düştüğü yerde de lüzum bulması yani sabit. E, olarak kalması. Ondan dolayı ثبوت da denmiş. Yani ve de, vecebe ثبete denmiş. Bazı alimler ise demişler ki ikisi birbirinden farklı mana değildir. Yani zaten her düşen düştüğü yerde sabit kaldığı için, sübut ettiği için, durduğu için demişler. Bu manayı o da kapsar. Zaten biz e, vücub, sukuttur dediğimizde onu da kapsar. Lakin asıl olan nedir? Vacip iki tane manayı ifade eder. Ya bir şeyin düşmesidir veya düştükten sonra bir şeyin bir mahalli ne yapmazdır? Sabit kalması onda devam etmesidir. Şimdi burada e, bu vacibin lugat manasıdır değil mi? Lakin bizi ilgilendiren manası nedir? Bizi ilgilendiren manası usulcülerin yanında vacibin ne manaya geldiğidir. Şimdi İmam Cüveyni İmam Cüveyni Varakat'ın asıl metninde şöyle diyor. Diyor ki "Fel vacibu ma yusabu ala fi'lihi ve yu'aqabu ala terkih." İmam Cüveyni vacibi nasıl tanımlıyor? Diyor ki: "Fel vacibu ma yusabu ala fi'lihi ve yu'aqabu ala terkihi." Vacip, ma o şeydir ki yusabu yani sevap alır, sevaplandırılır ala fi'lihi, fiilin üzerine. Yani onu yapan vacibi yerine getiren sevaplanır. Ve yu'aqabu ve cezalandırılır. Yani ikap alır ala terkihi, terkinin üzerine de insan ceza, cezalandırılır. Emri bu nesri şu şekilde nazma çevirmiş. rahimahullah demiş ki: "Fel vacibul mahkum bi's-sawab fi fi fi'lihi ve't-terk bil Ama arada dikkat ederseniz ne yoktur arada mana yönünden bir fark yoktur. Arada mana yönünden bir fark yoktur. Şimdi alimler vacibin ıstılahı ıstılahi manasını zikre derken farklı farklı tanımlar kullanmışlar. Tamam. Yani vacibin tek bir tane ta şeyi yoktur. Tek bir tane tarifi yoktur. Zaten normalde bir şeyi bir şeyi, normal bir şeyi birden farklı itibarla birden farklı tarifle tarif edebilirsiniz. Normal bir şey elimizde diyelim tarif edilmesi gereken bir şey vardır. Onu mesela nasıl tarif edebilirsiniz? Bir, Siz onu hakikatini yani onun tam mahiyetini ve hakikatini ifade edecek bir tanım kullanarak onun bütün fertlerini içine toplayacak bütün zıddını da dışına çıkaracak bir tanım yapabilirsiniz. 2 ona has olan özelliklerinden bir özellik ile de onu tanımlayabilirsiniz değil mi? Buna mesela e, mantıkçılar ne demişler birincisine bir mahiyeti şey veya elhad bir mahiyeti şey bir şey mahiyeti ile hakikat ile tarif etmek ikincisine ise ne demişler ikincisine ise demişler ki bir şeyi mı ile tarif etmek veya bir şeyi resmi tarif demişler. Elhadur resmi demişler buna yani kendisine has olan özelliklerinden bir özellik ile onu ne yapmak onu tarif etmek demişler alimler Onun için bunu tarif ederken yani vacibi tarif ederken iki farklı yol denemişler birinci grup Alim vacibi tanımlarken vacibin hakikatini bize anlatabilmek için şunu söylemişler. Demişler ki vacip şudur. Ma talabe şariu fi'lehu talaban cazimen. Şari'in fiilini kesin bir taleple talep ettiği şeylerdir. Tamam mı? Ma talabe şariu fi'lehu talaban cazimen. Demişler ki vacip budur. Şari'in kesin bir dil ile e, fiilini mükelleften talep etmiş olduğu şeydir. Tamam. Bazı alimler ise vacibin özelliğiyle vacibi tanımlamışlar. Mesela ne demişler? Örneğin demişler ki vacib için e, işte İmam Cüveyni'nin yaptığı gibi مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ Öyle değil mi? Bu vacibin özelliklerinden bir özelliktir. Yani vacibin bir özelliği de nedir? Şarihin onu e, fiiline sevap Tedkine de ne yapmasıdır? İqab vermesidir. Emriti de bunu nasıl yapmış? Zaten metne bağlı kalmak zorunda olduğu için demiş ki فَالوَاجِبُ الْمَحْكُمُ بِالثَّوَابِ فِي فِعْلِهِ وَالتَّرْكِ بِالْعِقَابِ demiş. Lakin bu tanım yani bu meşhur olan tanım alimler tarafından eleştirilmiş. Eleştirilmesinin sebebi ise bir tarifte bir hadde bulunması gereken özelliği kendinde bulundurmadığından dolayıdır. Tamam. Çünkü âlimler ne demişler? Demişler mesela siz dediniz ki مَا ala عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ dediniz. Tamam. Demişler şimdi biz bunu ele alalım. Nice insan vardır vacibi yapar ama yaptığı vacipten bir sevap almaz. Var mıdır bunun örneği? Vardır. Yani nice insan var vacip yapar ama vacipten sevap. Ama siz öyle bir tanım yaptınız ki sanki her vacibi yapan sevap alırmış gibi anlaşıldı. Mesela diyelim ki peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki men eta arrafen فسأله عن شيء فلم تقبل له Kim bir arrafa gelirse, yani kaybolan eşyaların yerini bulduğunu iddia eden bir insana gelirse ve ona bir şeyden sorarsa 40 gün onun namazı kabul olmaz diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Öyle mi? Bir başka bir hadiste mesela sünenlerde diyor ki men şaribal hamra La tukbelu lehu salatun 40 sabah. Kim içki içerse, 4 gün boyunca onun şeyi kabul olmaz. Kılmış olduğu namazı kabul olmaz, ee, diyor mesela. E şimdi o zaman ee, bu birincisi. Bak burada biz ne gördük? Adam namaz kılıyor, bir vacibi yerine getiriyor ama Peygamberimiz onun kabul olmadığını söylüyor. Tamam? Tabi burada kabul olmamasından kasıt icma ile sevap almamaktır ha. Yoksa insan mesela diyelim ki içki içtiğinde. E, içki içtikten sonra kıldığı namaz, namaz borcunu insanın boynundan düşürür. Namaz borcunu insanın boynundan düşürür. Peki insan, namaz borcu insanın boynundan düştükten sonra sevap alır mı? Sevap almayabilir, öyle mi? Çünkü Allah Azze ve Celle bir ameli kabul ettiği zaman insandan, bu amelin kabulünün dereceleri vardır, öyle değil mi? Bir, bunu İbn Kayyım söylüyor zaten, Allah'ın kabul ettiği, razı olduğu, koşnut olduğu, üzerine sevap verdiği, o amel ve amelin ehliyle meleklerin içinde övündüğü ameller vardır. Değil mi? Bazı ameller vardır ise Allah azze ve celle sadece kabul eder ve sevabını verir. Bu kadar. Bazı ameller de vardır Allah azze ve celle sadece kabul eder ama sevabını ne yapmaz ama sevabını vermez. Hatırlıyorsanız biz fıkıh dersinde de buna örnek olarak ne görmüştük? Demişek Aleyhissalatu vesselam diyor ki kişinin namaz kılar namazından insiraf eder, ona dokuzda bir yazılmıştır, sekizde bir yazılmıştır, yedide bir yazılmıştır değil mi? Ta ki hiçbir şey yazılmayana kadar, yani niye? Tadili erkana riayet etmez, hızlı kızı kılar, namazdan bir şeyler çalarsa insan, borcu yani zimmeti beri olmuştur, namaz kılmıştır ama sevabını ne yapmamıştır? Sevabını almamıştır, tamam E bak mesela şimdi bu tanım bozuldu. Adam vacibi yerine getirdi ama vacibin üzerine sevap almadı. İkinci bir itiraz, birçok insan vacibi terk eder ama ekab almaz. Birçok insan vacibi terk eder ama o vacipten ne yapmaz? O vacipten iqab almaz. Yani o vacipten ces Rahmetle, merhametle, Allah'ın affetmesiyle ilgili birçok hadis biliyoruz değil mi? Yani kişi günahkar olmasına rağmen, vacipleri terk etmesine rağmen Kıyamet gününde Allah azze ve celle ne yapmıştır? Kıyamet gününde Allah azze ve celle onları affetmiştir. Mesela, Ya şimdi bu adam ceza almadı. Ama bu tanıma göre sanki mutlaka ceza alması gerekiyor gibi görünüyor. Üçüncüsü ise bir insan bir vacibi yapsa bile bir vacibin kabul olabilmesi için gerekli olan yani sevap alıp iqab vesaire terettüp edebilmesi için ne olması lazım? İmtisal olması lazım. Yani kişi bunu Allah rızası için yapıyor olması lazım veya Allah ona emretti diye yapıyor olması lazım ki ecir alsın. Ama burada öyle bir görünüyor ki, öyle bir görünüyor ki sanki vacibi zaten yapan şeydir. ecrini alır. Öyle mi? Öyle değil. Normal bütün amellerin kabul olabilmesi için iki tane şart vardır. Bir Kişi amelin sahibi muhlis olacak, ihlaslı olacak. İki Ameli sünnete muvafık olacak, şeriata muvafık olacak. Zaten biz ne diyoruz? Diyoruz ki bizim dinimizin en büyük asıllarındandır Şeyhülislam Mütemiyani dediği gibi. Bir, sadece Allah azze ve celle'ye ibadet etmek. iki ve ibadeti de onun resulünün dilinde meşru kıldığı şekilde yapmak. Bu bizim dinimizin usulüdür. Öyle mi? Güzel. Adam amel yapıyor, vacibi yapıyor. Zaten vacip şeriatın belirlemiş olduğu bir şey. Şeriat'a uygunluk şartı yerine geldi tamam. Peki imtisal? Yani Allah için yapması yani Allah Azze ve Celle emrediyor diye yapması bu ne yapılmadı? Bu zikredilmedi. Ondan dolayı bu tanımı ne yapmak lazım? Bu tanımı bazı alimler şu şekilde değiştirmişler. Demişler ki مَا يُثَابُوا عَلَى فِعَلِهِ وَيُعَاقَبُوا عَلَى تَرْكِهِ اِمْتِثَالًا Yani yapıldığı zaman sevap alınan, terk edildiği zaman kap alınan ama imtisalen şayet ne olursa Allah azze ve celle emreti diye. Yani kişi bunu Allah azze ve celle için yaparsa. E hadi tamam imtisalen kaydını getirdiğimizde diğer iki itiraz kaldı. Yani vacip yapıp sevap almayan, vacibi terk edip ikab almayan insanların durumunu olacak. Ondan dolayı bazı alimler ki inşallah Allah'tan doğrusunu bilir. Tercih edilen tanım da budur. E, muhakkik alimler tarafından. مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا mutlaka yani ma yezmu zem edlenc. Tarihu ma o şeydir ki vacip yezmu zem edilir. Tarihu onu terk eden şer'an şeriat tarafından zem edilir. Değil mi? Mutlakan, mutlak olarak yani istisnaları olabilir. Öyle mi? Bak mutlak kaydını getirdiğimiz zaman, mutlak kaydını getirdiğimiz zaman ha biz bunu bu şekilde söylüyoruz ama bunun istisnaları da ne olabilir? Bunun istisnaları da olabilir. Bu Mutlak olan neydir? Bu mutlak olan hükmüdür. O zaman e, toparlayacak olursak bu geldiğimiz e, yeri. Diyeceğiz ki yaygın olarak vacip iki şekilde tanımlanmıştır. Bir, ma طَلَبَ الشَّارِعُوا طَلَبَهُ طَلَبًا cazime Yani şari'in fiilini kesin bir dille talep ettiği. İki, مَا يُسَابُ عَلَى ve وَيُعَاقَبُ ala تَرْكِهِ Yani e, fi fiilinden dolayı sevap, terkinden dolayı ekap alınan. Ve dedi ki bu iki tanım da nedir? E, bu bir ikinci tanım zikretmiş olduğumuz yani ihlas kaydının iki, vacip yapıldığında ecir alınmama durumunu, üç, vacip terk edildiğinde affedilme durumunu kapsamadığı için muhakkik alimler tarafından bu tanım eleştirilmiştir ve bunun yerine ne getirilmiştir? مَا يُذَمُّ Onu terk edenin zem edildiği, yerildiği şeran, şeriat tarafından mutlaka, mutlak olarak denilmiştir. Burası inşallah zaten anlaşılmıştır, İnşallah. Şimdi burayı zikrettikten sonra tabi bizim kitabımız muhtasar bir kitap olduğu için sadece vacibi tanımlamıştır. Ama vacibi tan tanımladıktan sonra ee, onun tafsilatına girmemiştir. Değil mi? Yani vacibe taalluk eden meselelere girmemiştir. Ondan dolayı biz inşallah vacibi tanımladıktan sonra vacibe taalluk eden meselelere de değineceğiz. Vacibe taalluk eden meseleler. Şimdi birincisi. Biz vacibi öğrendik. Tamam. Kişi terk ettiği zaman şeriat tarafından yerilen veyahut da yaptığında sevap aldığı terk ettiğinde şeriat tarafından cezalandırılan şeydir vacip Yani şeriattaki manası budur. Güzel. Peki biz ikinci sorumuzu soralım. Biz bir şeyin vacip olup olmadığını nereden öğreniyoruz? Biz bir şeyin vacip olup olmadığını nereden öğreniyoruz? Biz bir şeyin vacip olup olmadığını şeriattan öğreniyoruz. Değil mi? Hitabullahi el-mutealliku dedik. Yani Allah'ın hitabından. O da nedir? Kitaptır, sünnettir ve ona dayanan icma ve kıyastır. Kitaptır, sünnettir ve kitap ve sünnete dayanan, istinad eden... İcma ve kıyastır. Güzel. Peki kitap ve sünnette hangi şekillerde hitap varit olduğunda biz bunun vacip olduğunu anlayacağız. Tamam. Birinci mesele. Yani mesela hitabullah diyoruz ya. kitabullah işte Allah'ın kitabı. Açtık okuyoruz. Hangi sigalar, hangi lafızlar, hangi kelime türleri bir şeyin vacip olduğuna delet eder? de sünnette de hakeza nedir? Sünnette de hakeza hadislerden nasıl lafızlar varit olduğunda biz bunun vacip olduğunu anlayacağız. Şimdi o zaman birinci vacibe taalluk eden birinci meselemiz nedir? Siygul vücub, vacibin sıygaları. Siygul vücub, vacibin sıgalarıdır. 1. Emir fiili emir fiili mutlak olarak vücubiyete delalet eder emir fiili vücubiyete delalet eder emir fiili neydi unsur, uktub, ifal emşi, izhab uhruc ve benzeri fiiller bunlar emir fiilidir değil mi yani emir fiili neydi emir fiili talebe delalet eden veya e muhatabayı kabul eden fiillerdi talebe delalet eden veya e muhatabayı kabul eden fiillerdi bunlar varit olduğu zaman zaten usulde de bir kaidat konmuş demişler ki el emru يَقْتَضِي الْوُجُوبِ Tamam Şimdi hatırlıyorsanız biz demiştik ya bakın şurayı hiç unutmayın biz ne demiştik? Biz demiştik ki Usulü'l-fıkıh ilminin en çok kendisinden istimdat ettiği ilim hatta belki bizzat kendisi olduğu ilim nedir? Lugat ilmidir değil mi? Şimdi mesela diyelim biri açıyor usul fıkıh kitabını emir vücubiyeti gerektirir iyi de senin emrin sigalarını bilmen lazım ki emir nedir? Yani onu bilmen lazım ki ee, onu gördüğünde ha bu emirdir. Emir de vücubiyete delilet eder diye bilesin. Gene mesele nereye dönüyor? Mesele usulün koyduğu teorik bilgilere değil. Mesele lugata dönüyor. Yani usulün bütün meseleleri de böyledir. Yani lugat ilmi olmadan anlaşılması ne değildir? Mümkün değildir. Mesela buna örnek verelim. اقيم ve وآت الزكات Namazı kılınız, zekatı veriniz. اقامة kelimesi. Değil mi? Aslı اقامة'dir. Fiili mazisi. اقامة يُقِيمُوا اَقِيمُ değil mi? اَقِيمُ fiildir. Fiildir. Niye? Nereden fiil olduğunu biliyor. Çünkü talebe derlet ediyor. İki, yay muhatabeyi kabul ediyor. Öyleyse biz ne diyoruz? Öyleyse biz diyoruz ki bu ucubiyete derlet eder. Burada neyi emrediyor? Namazı kılın diyor. Demek ki namaz vaciptir. Kendisine emir emirlamı bitişen fiili muzari. Kendisine iki. İkinci sigası nedir? Kendisine emir lafzı bitişen fiili muzari. Tabii buna birinciye örnek çok verebiliriz ya yani örnek hani zaten bilindiği için çok tafsilata da girmiyoruz. Mesela hadisten örnek verelim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor mesela? Yesiru ve asiru. Emre diyor değil mi? Yessirru aslı nedir? Yessere, yessirudur. Emri nedir? Yessir'dir. Değil mi? Yesiru ve asiru mesela. Örneğin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın emirlerinden bir tanesi. Dedik ikinci sılgası nedir? Kendisine lamul emir bitişen fiili muzaridir. Son mesela geçen derslerimizden bir ayet-i kerimeyi hatırlayın. Katrul'un ne da kitabını şerh ederken bir tane ayetin arabını yapmıştık öyle değil mi? Ayet-i kerime neydi? Ve la yeteli ulul fadl minkum ve's'ati ay yu'tu ulul qurba. Ve liy'fu ve liyasfahu. E la tuhibun Allahu lekum? sizden zenginlik ve fazilet sahipleri akrabalara vermemeye yemin etmesinler vel yafu yasfahu affetsinler onların hatalarını ne yapsınlar onların hatalarını geçsinler onların hatalarını silsinler diyordu Allah Azze ve Celle. Burada af yafu safa yasfahu değil mi? Ne gelmiş başına? Yasfa liyasfah liyafu diye başına fiil-i lamul emir bitişmiş. Biz buradan ne manası çıkarıyorduk? Allah Hazreti Ebu Bekir'e emrediyordu değil mi? وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا Yani affetsinler ve hataları silip geçsinler. Yani biz buradan bunun vacip olduğunu anlıyoruz değil mi? Niye? Çünkü burada emir vardır. Evet. Tabii şunu zaten zikredeceğiz ileride. Ne kaydıyla? Biz şu anda mutlak vacipliğe delalet eden sigalardan konuşuyoruz. Da. Bir şey vücut sigasıyla gelir. Lakin daha sonra onu vücubiyetten sarf eden ne gelir? Vücubiyetten sarf eden bir karine gelir. Biz orada anlarız ki nedir? Biz orada anlarız ki bu emir her ne kadar vücub sigasıyla gelse de ama vacip değildir. Yani biz şu anda mutlak olarak vücubun sigalarını ve onun örneklerini anlatıyoruz. Verdiğimiz bir örnek daha sonra bir karine gelip onu vücubiyetten sarf etmiş olabilir. İsmu u emir keza yine vücubiyete delalet eden ismü fiilü emir ne demekti? Biz demiştik bir kelime tela, talebe delalet eder. Ama ya muhatabeyi kabul etmezse o ismü fiil emirdir. Değil mi? Yani mana olarak, işlev olarak fe'lü emrin işini gören, manasını ifade eden ama onun alametlerini ve özelliklerini kendinde bulundurmayandır. Öyle değil mi? İsmu fiil eğer fiilin manası ifade ediyor, fiil-i mazinin özelliklerini kabul ediyor etmiyorsa ismu fiili mâdin olur o zaman. Muzari için de aynısı geçerlidir. Bu da nedir? Bu da mesela örneğin ne diyor? Aleykum enfusukum. Sizi siz ilgilendirirsin. Yani sizin sorumluluğunuz sizin kendi nefislerinizdir. Dediği zaman buradaki eee fiil bize ne yapar? Buradaki ismu fiil bize ucubiyet manasını ifade eder. Yine vacibin sıygalarındandır. Fars vacip, emir ve bunların manasını içeren kelimelerle bir şeriatın hitabının varit olmasıdır. Mesela Allah Teala ne diyor? İnne Allah ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi size emre diyor. Değil mi bak? yâmurukum size emir ediyor. Biz buradan vücub manasını çıkarıyoruz. Niye? Çünkü emir lafzıyla varit olan şeyler mesela emranâ en-nebiyü aleyhi ve sellem diye başlayan veya emra resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan hadisler emir lafzı ile lafız olarak emirle geldiğinden böyledir. Hakeza mesela ferâbe kelimesi de böyledir. vecevcebe kelimesi de böyledir. Mesela ferâbe ya örnek ne gibi? Fıtır sadakası gibi değil mi i̇bn Ömer ne dedi? فَرَضَ رَسُولُ Sallallahu Aleyhi Ve عَلَيْهِ وَسَلَّمَا صَدَقَتَ Peygamberimiz fıtır sadakasını farz kıldı. Burada bak emirle gelen lam bitişmiş fiil-i muzarı yok, ismi fiil-i emir yok ama biz buradan bunun vacip olduğunu nereden çıkarıyoruz? Farz kelimesinden çıkarıyoruz değil mi? هَكَزَ ketebe Mesela ketebe yani bir şeyi size yazdı manasına. Bu da vücuba delalet eden sigalardandır. Örneğin mesela Allah azze ve celle nedir? Kutibe aleykumul lu ve huwa Allah cihadı size farz kıldı. Farz kıldı manasını nereden çıkarmışlar? eden. Değil mi? Kutibe aleykum. Ketebe aleykum kutibe aleykum ve yuta Allah azze ve celle'nin ayet-i dediği gibi Kutibe aleykumussiyamu kama kutibe ala allazina min qablikum Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bunda yine nereden almışız? Bunda yine Kutibe'den almışız. Ve işte lazime, vecebe, evcebe ve benzeri yani bu manaya derlet eden kelimeler de vacibin sigalarındandır. Yine eğer bir şey emir sıgasıyla gelmese bile, bir şey emir sigası ile gelmese bile, eğer şari' onun terkine bir icap bir ceza terettüp etmişse o yine nedir vaciptir. Örneğin ne gibi ayet-kerimede Allah diyor fehzarellezine yuharifun an amrih en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun akzenel edin ev yusibehum azabun elim. Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin veya da elin verici bir azabın, kendilerine bir musibeti veya da elin verici bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Burada emir yok. Yani Peygamberin e, muhalefet etmekten sakının. Lafzıyla bir emir gelmemiş. Veya Peygambere e, muhalefet etmek, işte e, ona uymak vacip, muhalefet etmek haramdır. Buna benzer bir ifade de yok. Peki biz nereden çıkardık Peygambere uymanın vacipliğini bu ayetten? Çünkü Allah ona uymayanların bir elin verici, azapla, bir fitneyle, bir musibetle cezalandırılacaklarını söylüyor. Tamam? Bu da bize, bu da nedir? Bu da vacibin sigalarından bir sigadır. Bu da vacibin sigalarından bir sigadır. Bir de bazı özel usluplar var. Bir de bazı özel usluplar var Arap lügatında. Bu da direkt lügatla alakalı bir durumdur. Ve e, buradan da yine vaciplik çıkar. Mesela hatırlıyorsanız biz de ne demiştik? E, demiştik ki Arap lügatında cümleler iki kısımdır. İhbari cümleler vardır bir de inşai cümleler vardır değil mi? İhbari cümleler doğruluk ve yalanlık payı içerisinde olan, e, ihtimali olan cümlelerdir. İnşai cümleler ise doğruluk ve yalan payı ihtimali olmayandır. O da nedir? Genelde taleptir değil mi? Emir, nehi, talep ve benzeri şeylerdir. Şimdi mesela Allah ayet-i kelimesinde ne diyor? وَالْوَارِضَاتُ يُرْضِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ حَمْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَا الْاَرَادَ اَيُتِمَّا الْرَضَعَ Anneler çocuklarını yaparlar? Çocuklarını emzirirler. Bu da sanki haber veriyor ama aslında haber değil değil mi? Biz demiştik ki haber sigasında inşa kast edilmiştir. Yani nedir? Anneler çocuklarını emzirsinler mesela. Buna benzer bazı ustuplar olabilir. Yani böyle biraz ayrıntı gerektiren veya biraz lugat gerektiren bazı ustuplar olabilir. Bunlar da nedir? Eğer e emir kastediliyorsa bu tip usluplardan da çıkacak olan sonuç nedir? Bu tip usluplardan çıkacak sonuç da yine e vucubiyete delalet etmesidir. Şimdi. Vacibe tealluk eden ikinci meselemiz ise vacip ile farz aynı şey midir? Vacip ile farz aynı şey midir? Lakin e, zamanımızı doldurduğumuz için inşallah burada duralım. Bir dahaki dersimizde vacip ile farz aynı şey midir? Diyelim ve oradan devam edelim inşallah. E, o zaman ikinci meselemize geldik. Vacip ile farz aynı şey midir? Diyelim. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ alamin.